İnsanlık oynamıyor İki tarafta insan lazım Belazinin bir tarafına bir var Öbür tarafında bir şey yok O olmayacaktır. Mecnun'a demişler ki Mecnun, Mecnun Şu ağzın ne güzel boyunu boyun var demişler Boyunu var Su var demişler Mecnun demiş ki o, Benim Leyla'nın demiş boyuna kusuna benzer demiş Peki demişler ki Mecnun Bu bazı ne güzel sallıyor var Mecnun demiş ki Şimdi Leyla'nın demiş benzer. Mecnun, işte bu ağabeyin ne güzel yaprakları var diye soruyorlar. Neticede, neticede diyor ki, Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun, şu ağabeyin ne güzel inişleri var, meyveleri var. Diyor ki Leyla'nın gözlerine benzer diyor. Şimdi Evin diyor ki, bu neden demek oldu diyor. Adamın derdi Leyla, nereye batsa hep Leyla, Leyla, Leyla, Leyla yani. ha davası dini düdünü İslam olan veya Allah Resulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem olan bir insanın da hali budur. Seni tüstemi duyuyor ki, doğa girdim battım diyor, her yaprahta Rabbimi gördüm diyor. Bu ne iştir peki? Onun için, onun için kalp öyle bir yere bir paket ki, öyle bir yere ki, devamlı seni meşgul edecek. Bir insanın dişi ağırsa, her dişinin dişim dişim der. Ya gel, gel müftara bize, ha ondan sonra, veya gel camiye gidelim, ya gelemem kardeşim niye ya? Düşünün dişi, düşünün dişim, düşünün bir diş 24 saat içerisinde bizi bir saniye bile boş bırakmıyor. Bir diş sürekli insan oluyor. Bu dinimiz beni İslam'ın içine düşmüş olduğu şu ıhtıraplar, İslam'a reba görülen bu kadar hükmeler katmalar, bir bize bir dışarı sıkıdadınızdan, oluşturmadı. oluşturmadı, oluşturmadı, oluşturmadı. Sana sevdiğin birisi saçının kelini, sakalının kelini verse, verse onu en güzelliğinde muhafaza edersin. Güzel tersiniz bir arasında veya bir cili bir ciliye senin içine koydun. Bu bana sevdiğimin dediği saçının dili bir pili. Dediği. Dinlediğin İslam bana ne hediyeler verdi. Dini de İslam bana ne hediye de takdir etti. Ama, bir saçın belini muhafaza ettiği kadar ben dinimi İslam'dan muhafaza edemedim. Demek ki benim nazarımda İslamiyet'in bir saçın tekeler değerek kalmadığı. Bir insan için ben dili kaybettim. Sen bakı kaybettersen bak kaç para ya? 250 bin lira, 500 bin lira. Ne yapıyorsun bunlar bunlara ki? Afetat'ın okulunu çekiyorsun ya onların dizilerde kaybettim ben ya vesaire filan diye geldiğin yollardan gerisin geriye gidiyorsun ne yapıyorsun peki arıyorsun ama. E ee, 6666 ayetten kaç tane biliyorsun peki oku bu ve lehaziyyatı davhantan muriyyatı kadhaa yok oku peki rabbu e'vallemizel yok oku biyâti yok oku ve sağlamafı sattan yok peki E bu adama şimdi ne diyeceğim peki bu adamın markası ne peki Allah aşkına? Fadi insanlardan, itikatten İslam'ı çok güzel seviyor dediler ama işlerimize bakıldığı zaman yaa Rasulü Ekrem sallallahu e bir delikanlı ümet ettiler. Dediler ki ya söyler zahit zahitti. Gece kain gündüz sahin. Gece kain gündüz sahin. Gece sabahları kadar kıyamda namazla dündüz ee oruç gidiyor peki. Rasulü Ekrem buydu sallallahu aleyhi ve sellem bir delikanlı ne yer ne iş arıyordu? dediler ki, ya arasında ondan bundan geçinir, çalışmaz mı? İşte ondan ister, bundan ister vesaire, atamak geçiriyor. Resul-i Ekrem ki, bu delikanlı, bizim bahsettiğiniz gibi kaliteli bir insan değil mi? İllallahü'ne hepimizin en muhterif buyurdu. Allah-u Teala, elini iş tutan sanatlı insanı, elinin emeği ve alnının seriyle dövci, rızkını mayim temene, temin eden insanı sever buyurdu. O kadar bu işe insan sürekli dinin yerinde dini bir, bir güneyi olacak. Herkes dinin din dini, İslam'ı muhafaza etmekte amiral yemicide olması lazım. Herkes bu davanın abisi olmaya mecburdur, mecburdur, mecburdur. Hoca da, meşayir de dinin dini, dini, İslam'ı bizi bir yere kadar korurlar. Amma ve lakin dinlenip dinlenmediklerini gördükleri an onları da icabını bırakabilir bu işi Allah göstermesi. İslam'ı şu an iskiele bağlayan Halat'ta, hanıptaki İtillikçilerin son gibi, birkaç tane İtillikçi de İslam dünyasını şu an iskile duruyor. Malzeme bir kuvvetini daha da vurursa, bu gemini o son İtillikçilere koparsa, bu gemi nereye gidecektir? Nereye gidecektir ki? Ya Sultan Seliman, aleyhisselametüvan kufran, bütün savaşlarını doğuya yaptı, Şia üzerine yaptı. Son savaşını Avrupa'ya doğru yaptı. Sonra yakınlarında şu iki kürekçe miyarata bir çıban çıktı. Şiir pençeliğe o isim dedi üsiban. Hasan Can veziri rahmetli adı ki Hasan Can dedi ya. sana şu dedi sırtıma der yanıyorum musun ya. Bu üsiban neyin dedi? Hasan Can baktı baktı baktı durum tehlike. Şimdi öleceksin de diyemiyor ama çünkü yani et, bu işin edebi vardır. Terbiyesi usulü vardır. Dedi ki Hasan Can Yavuz Sultan Selimani aleyhi rahmeti vel kufrana. ''Padişahım, Tadişahım'' dedi, şu an Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile beraber olmaz zamanı buyurdu. E Dedemin de oradaki ifadesi ve hani heyecanı aykırmadığı çok acayip dedi ki, ''Hasaynıcan, Nantaynıcan, ya sen bizi şimdiye kadar kiminle beraber paylaştırdın?'' diyor. Çaklık, bana ki aslı işçildi. ''Ve selamun kavlenmin Rabbil Rahim'' dedi, ruhunu destin etti o anda. Bir Bağdat Yükrü Bizesi Ruhu son zamanlarında çok ağır bir hastalığa maruz kaldı. Evet. Ziyaretine gelenler dedi ki, selamın aleyküm, selam almadı. Gene tarikat dersini devam ediyordu, zikrime zikrime devam ediyordu. Bitti, dedi ki cemaat dedi, muhterem misafirlerim dedi, siz dedi, buraya gelip bana selam verdiğiniz zaman dedi, dersim dedi, bitmemişti. Korktum, sizin selamınızı almakla meşgul olurken, ''Acaba yani benim nefeslerim biterse ki bir de tersim yarım kalır mı diye o oh, heyecandan o oh, etanın korkudan dolayı selamını tekrar teyir etti.'' dedi. ''Selamını da alıyorum şimdi çünkü tersim bitti.'' dedi. ''Aleyhi ve selam.'' dedi. ''Ruhu nezim etti.'' Davadan böyle geliyor. Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Müslüman Medine'ye benzer. Medine'nin tavrında Muhammed Mustafa yapıyor. O kadar peki. Eğer benim kalbim Muhammed Mustafa'nın Havuzun'un mutlak parasıdır. Öyleyse bu kalp Resulü Ekrem Mustafa Selam'ın hipotektidir. Onunla oduracaksın. Onunla kalkacaksın mesela. Kaldı ki burada neler var neler. Yani bir Hümüş gibi diyebiliyor muyum ben acaba? Bir Hümüş Emre gibi diyebiliyor musun acaba? Diyorsan diyorsan sana helal olsun. Diyemiyorsa bizlere eyvahlar olsun. A M V Al M Seri A F G Al M ve canlar Allah'a Selcanları canlar Sen Alplerin Sultan ve Efendim sallallahu aleyhi geliyor Efendimiz'in kalbini davet ediyor O manada bunu söylüyor Sen canların canlarısın Alemlerin suhtanısın Caddilerin carmanısın Ehlem ve zeklem marham el ma'budu bi khidari asma shafaqat al-juba ahlaquha laqistafa al-man wa kan ya'udu al-juma'a ila al-gabr qayilan la اين جلس السلم يملك عمر رياله اهلا وسهلا الله اكبر شامله سبحانه سلطانه قد جاهل وبرانه اهلا وسهلا ورغبا Allahu Ekber Şanuhu, Subhanehu, Sultanahü, Kaccaevuhu Kur'anuhu, Ehlen ve Senhlen Merhaba Altına Resul-i Ekrem Sallam kapıdan giriyor Bu işler böyle gündü, böyle gündü, Muhammed Mustafa bin ihtiyaçtır Ben Resul-i Ekrem Sallam'a alemlerin gülüşü Güneş bir batıyor, Muhammed Mustafa ve dini batmıyor. Ben Muhammed Mustafa sallalleme, sen su gibisin ya Resulallah. Ben buna diyemem ben. şair Hüzün Üstü gazetesi var. Resulü Mektan Mustafa sallanın nefkine. Ee, onu yazmıştır. Ama ben Resulü Mektan Mustafa sallalleme, su diyemem. Niye? Su durdunu kokluyor. Muhammed Mustafa kokmuyor. Ben Muhammed Mustafa sana ekmek diyemem. Ekmek düzgünü fayakmıyor. Muhammed Mustafa fayaklanıyor. Evet ne oluyor şimdi ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyden çok daha, çok daha, çok daha mal sandı. Şair üzül ne söylüyor? Soru söylüyor dediklerinde Allah güneşi niye yarattı? Allah ayı niye yarattı? Allah, ın Allah ın niye yarattı, niye yarattı biliyor musunuz diyor, niye yarattı biliyor musunuz diyor, miras gücüsünde Muhammed Mustafa'nın hayatlarını alıp için diyor. Ağulana <gülüyor> Ertif'in bir ki, Aşksız namaz, namaz değil diyor, Aşksız oruç, namazan, ramazan değil diyor, diyor, Aşksız ac ve hiçbir şey diyor. <gülüyor> Dünyada en büyük ibadet, açtır Aşk, açtır Aşk, Aşktır Aşk, bir başka kabinle dünyada en büyük ibadet intibaptır diyor. Uyanmak yani. Kafamız akacağız, dans etti, tamam yarattı. Bundan sonra bir daha cevap et, bir daha kehalet yok diyor. Namur Abduhali'nin mektubunda buyuruyor ki, Bak, ilim artı, zikir artı, muhabbet artı, hukukiye eşittir Allah veya mevyanın rızası. Sultan diyor ki, eğer ilim var, tamam, mı tamam, ondan sonra zikrullah, tarikat dersin, mütazat eyvallah. Diyor ki, niçin diyor zikir diyor, gerekli diyor ilimde, niçin zikir gerekli? İnsan rakirdir diyor, zikredendir. İnsanın peki mahbubu var, mezbubu var kim? Cenab-ı Hakk'a Salih diyor, tarikat dersine iyi ihtimam gösterirse, İyi imkan bu Allah, Allah, Allah, Allah veya layla ayrılır, layla Neticede öyle bir çıtayı yakalıyor ki insan, öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir noktaya geliyor ki artık yani işte o zaman muhabbet patlak veriyor. Muhabbet patlak veriyor. İnsan tedbiri devamlı zikrettiği zaman bu kadar muhabbet akışlıyor. Tarife koymuşsun bak, efendi Allah kusuruna minar versin. Allah-u Teala işe yarayanın da, yaramayanın ömürlerini ona versin. Çünkü iş görmedikten sonra yaşamanın bir manası yok. Bari iş yaşasın. Ha, ama Allah genidir yani. Onun da ömrünü müzdah eder. Bizim de ömürümüzü Allah'a seyreden müzdah eder. Bak, Hükümde söylüyordu. Efendisi yani. Ya, yani, kalmışlarım yok, saygat derseydim. Dikkat kadar ya bu kadar, başka yok. Bunun var ya, bunun tefsiri var ya. Küçüm en yükseli, affedersiniz yani ama Ya Edebun Bani oradaki yüz yıl çeker, yüz elli yıl çeker Gel senle beraber, numara bu anlıyız ekrubatını söyle bir genç kızın danteli işlemesi gibi, kanelisi işlemesi gibi okuyalım beraber veya dinle bundan sonra bu düzgün avarlığının nedenini tonajını ne olup çok rahat anlarız Ne diyeyim o bu Eğer tarikat dersi, zikir dersi peki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 tarikatlarını insan için noktaya getiriyor. Eğer bunu yapıyorsa eyvallah. vallahi ne diyoruz? Aşkı tarik râhû teyram verimâ. i aşkiyem, aşkâr mâ verimâ. Aşkâr tarik râhû teyram verimâ. Aşkâr bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarıya, nâ i ''Aşk bizim anamızdır'' diyor. ''Aşk bizim anamızdır'' diyor. ''Aşk anamızdır'' diyor. Biz onun çocukları yürüyoruz o kadar. Biz bu anadan vazgeçemeyiz. Gelir bir İslam benim anamdır, senin anamdır. İnsanın anası var. ona hiç efendim kötü bir şey gitmez. Ah onun üstünde neler var neler neler var neler. Benim anam benim yüzüm İslam'dır. Bana şimdi kadar hiç bir şey vermedi. Benim bestemem için en güzel kısalar Havi Onun üstünü ben emerek de güldüm ben İslamiyet'teki aynen bir anaya Ana sen. Anana lafı ütürmüyorsun Ananı ütürmüyorsun Ananın için ölüyorsun Ama o ana, fani bir ana Fani bir anaya bu kadar fedakarlık Dinini bilin İslam'a yooo Yooo, yooo Nama rezzani kattasallahu Sıhra ustamadani buyuruyor ki bir saat diyor bir bağır dinlemek, bir saat bir sohbet dinlemek, bir saatteki ilham, ilim meclisinde bulunmak diyor. Kırk kere, kırk kere, kırk kere her çevresi de kırk günden ibaret olmak üzere. Kırk efendim kere ama her çevresi kırk günden olmak üzere çilehaneye gülük diyor. Bak İsmail Aminat'ın da görsel bir zamanda. Aslında kalemden teknesinin altında köklerimiz çilahaneydi. Bir saat sohbet diyor. Ha Her gün kırk gün olmak üzere kırk kere silahhaneye girip de Mevla'yı dik çok daha üstündür diyor. Dilmin <gülüyor> yaptığını hiçbir şey yapmıyor. Terbiş tamam güzel meslek L lazım ama yani lazım var ensen var. Bir tehem var mühim var. Tehem neyse onunla uğraşılacak belki. Ne diyemezdani? Ha ha, ilim. Ha sonra diyor, Zikrullah. Sonra diyor ki, muhabbet tetikliyor. Muhabbet katlanıyor mu ne oluyor bu sefer? Emret diyorsun Mahmud'una. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Her ne getireyim. Dedi Allah Sultan Selimhan diyor ki, İslam'ı şekere benzer diyor. İslami şekere benzer diyor. Şimdiye kadar benim geçmişimle o, bu şekere bir tanesine kondurmaz diyor. Sen de düğün bir şekerini silek kondurmuşcan diyor. O kadar dilinallah gayûr, zümheb-ül gayûr, ve amr gayûr gayûr. Allah kıskançır. Peki evet. o e, kıskancı sever diyor, kadar da gayûrdur diyor o kadar. İnsan dinine kıskanmalı, yabana atmamalı, öksü çocuk gibi kendi kederini terk etmemeli. Herkes nefsini mükerremeden, müdün evine evlere giderken, üç kişi, beş kişi gruplar halinde gitti. Ama bir kişi tek başına gitti. <gülüyor> Allah razı Allah razı Allah Nakam-ı İbn-i Ayin'e geldi Kılıçını kalkanına yanına koydu İlk hareket namaz kıldı Yani ne gelip ayrılışını son namazı bu Etrafında müşrikler hep o İman'a ve İslam'a Hasın kesinler böyle Böyle böyle bakıyorlar Hasama razı Allah razı Namazı bitirdi Baktı onlara şöyle Hiç de iyi bırakmıyorlar Geldiği yani yanlara dedi ki bana va dedi MEN ARADE MEN ARADEEM NURAMNİLEZEVCETEVU وَيُوْتِنَ اَوْلَادَمُونَ تَلَّنْ قَلْ لَرَاءَ هَذَا الْوَادِي مَنْ اَرَادَ اَنْ مِنَ مِنَ زَوْجَتَهُ Hula ne dedi affedersiniz hanımına zul bırakmak isteyen var ise وَيُوْتِنَ اَوْلَادَمُونَ her laftların tutuklarını yıkım bırakmak istiyorsa تَلَّنْ قَلْ لَرَاءَ هَذَا الْوَادِي atıfahın vatidini dek diyorum geleceksiniz diyor وَاَفْلَادَ اَنْ جَمَنْ Ha, el mi yaman, sen yaman, sen yaman, ona göreceğiz. O kadar. O kadar. Allah Celle Celhan'ı insanın kutlu bende yarattı diyor. Birisi şiddet, öbürü mülayemet yaptı Allah Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Ama Sultan Fatih'in ruhunu tahmin eden tarif ediyor diye Hz. Fakir'in adaleti, Ali Osman'ın kev-i vahkarı, Tethal-i Allah'a şerî şerî, şerî, şerî, şerî cahî, Dört tanemiz değil, Sultan Fatih'i ziyare geldiği için nerede o kabiliyete, nerede o muhtevane sahibi olan zata İstanbul'un fethini peki nasıl değişebilir? Yani İsa davasıyla yatmalı, davasıyla katmalı. Namara fanki ki maafet, neyi kütüldür? Hübideci kulloz. Yani bütün mesele o aşkın tatmamasıdır. Yani namaz nasıl kılınacak? Veya yani, tarikat dersi nasıl yapılacak? Artık bir var ya, bunu sormaz o kişi. Niye? Kendisi bunu öğrenmek için öyle bir girer ki Huuu! Sormayın <gülüyor> gitsin, sormayın gitsin. Bir sürü başta mahveti kaybettik gibi yani. Ben yani kendimi burada tenk ediyorum, sizi kendi yederim. Ama ama ama mahvetti ne namaz, ne tarikat, ne ramazan, ne şu, ne bu vesaire Yok eh, yani o kadar, portakalı suyu gitmiş, patatesi kalmış mı? Belki biraz mübare oluyor ama ben size bir şey söyleyeyim. Bak Ramazan içerisinde yavaş yavaş yavaş telini duvarı topluyor değil mi? üzere herhalde söyle. Ramazan yüzündeki geldiği zaman İstanbul sokaklarında e, bazı evlerin önden e, evlerin, e, gitserken ev zaten ağlama sesleri geliyordu. Eeeh evlerden kışkırık sesleri da. Ramazan, Ramazan, sevgilim Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Heee kendine muhafet var. Peki bu ne? Bu ne? Eğer o muhafetse teşvik ne? Bak sabahleyin burada mektup atraf edersiniz. Namurabbanim ne? Acayip şiştirdi bu arada. Niye adam adam dedi, o um, anam o oh. neler oluyor da neler neler oluyor iki cümle üç cümle söyledi ama heleydi o el oklavalar dani, o hamur illa tesviyeden çıkımaraki az batmuyor kovmuyor. Onu okunan üç satır, beş satır var ya, aynen Durgusya düşen bir taşa benziyor. Yani Durgusya taş attığını zaman bir daire yapıyor, o daire ikinci daire yapıyor, öbürü üçüncü daire yapıyor. Ondan sonra dördüncü daire, beşinci daire böyle, böyle, böyle, böyle, böyle gidiyor. Ama senlerden sadece bu kadar konuştuk, bu kadar anlıyor. Bir satır, gidiyor, satır, öyle değil, öyle değil, sultan diyor ki bir mektubunda. Ya bu tarikatın diyor, öyle incelikleri var ki, bunların diyor, öyle esrareydir, ilimleri var ki diyor, anlatamıyorum diyor. Ya anlatsam diyeceksiniz ki bu yol çok acayip diyor. Çok ince diyor, ben yapamam, bu iş senin işin diyor. Ya anlatmasam akla batılı karıştırıyorsun, ben ne yapayım ben diyor. Bari birazcık topu neye geçeyim diyor. Ya ya imam taberi taberi tefsirini, Esnaf için yazarken talebesini birlikte talebe edin. Bir tersi yazarsanız okur musunuz? Dese ne kadar olsaydım? Dedi ki otuz bir vah! Olur dediler, efendiler bu olma. sene önceki durum bu. Ondan sonra İmam'ın kaderi bildi ki demek ki hümetlerim bu kadar kasır oldu. Demek ki kafiyetim bu kadar öldü Demek ki ya ben yazmaya üşenmiyorum. Siz belki okumaya üşeniyorsunuz. Ondan sonra 12 bin maaş, 12 bin olarak yazıp gösterilir. O tefsir şu an. He bugün ne yapıyoruz peki? Ne oluyor peki? Şimdi i̇nsan eğer davasına aşıksa davasının savunmasını bilmeli. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. En büyük silah ilimdir. Etkilen eşya camiden yaparken iki destekli yapardı. Caminin bu tarafında. Tasavvur terikat öbür tarafından medresi inşa etmiştir. Ama camiler ne oldu? O tergahlardan, tasavvur ve terikat köyüden bağlı tergahlardan mahrum edildi. Öbür taraftan medresler kapatıldı, cami dayanetsiz kaldı. <gülüyor> Keşke medresler yıkılmasaydı. Çünkü medresini yaşasaydı tasavvur ve terikat sayıdan yani iyi olacaktı. Ama cami bugün iki payandadan iki destekten mahrum kaldı. Sultan Selim camisinin bakın Halice bakan taraflarına ecdatl-i yırma taşları yapmışlar değil mi? İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu biliyorlar. Aa, adam ben, mesela ima-i Sinan öyle bir üniversite Süleymaniye'de yani o kadar sallandı sallandı cami hala bindiği kayakta. Neler oluyor orada neler? Neler oluyor neler? Neler oluyor neler? Dünler diyorlar ki insan davasına öyle sabit olmalı ki veya daha hüsesini tabirle, insan tarikatına o kadar yani ciddi, sahip olmalı ki, tabi yakata halinde, Rasul-i Ekrem sağ olasana ona sevgilim diyecek. O noktaya kadar, gelinceye kadar, insan davasında hali inmez, olmalı, olmalı, olmalı. Ama yaşanmayan tarikat tabi, yaşanmayan bir zevk bu laflar havada kalıyor. Allah tadını kaybedenlerden bizleri eylemesin. Amin. Rahmet Allah kendine rahmet eylesin. Kanun Hüsvü Süleyman, mimar senin yerine çağırdı. Dedi ki koca mimar dedi, bu Süleymaniye camisi nasıl yapacaksın dedi. Kubbesi nasıl olacak, minberi nasıl olacak, Nevi Rab'ı nasıl olacak, Camiler, minareler nasıl olacak vesaire. Dedi ki, padişahım padişahım dedi, caminin kapısı şöyle olacak, kubbesi böyle olacak, ninderi böyle olacak, işte nirli şöyle olacak vesaire. Kaan-ı Sultan Süleyman dedi ki, koca mı imar dedi, koca mı dedi, haber mu gibi konuşuyorsun dedi, Hader ne gibi konuşuyorsun dedi, yani bir şeyden haberin var gibi konuşuyorsun dedi. İmari Sinan dedi ki, padişahım devlettim hunkarım, şefkettim gudavalligâr, biraz sen Rasul Eklem sallallahu aleyhi ve sellem sana caminin yapılışını tarif ederken ben de senin arkandan ben Rasul Eklem sallallahu aleyhi ve sellem'i dedi <gülüyor> Bu topraklar, bu imanlar bulundu tamam mı? Bu camiler, bu mescidler böyle kurulur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bata, bana vatan bıraktı Çanakkale'nin Türk askeri eyvallah yani Allah o askeri o askere zıvan vermesin Asker tamam, silah tamam, takar. Savaşı <gülüyor> bitiren Muhammed Mustafa Allah, sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Resulü Ekrem'e savaş bu taraftan bakalım. İnsanın yüreğe dayanmıyor. Yalva yalvan verir, askerlerle birlikte catıya doğru gidiyorlar. Çanakkak'ın Altıkaçlı, şey, e, Altıtepe köyüne geldiler. Askerler susandı, bir günler susandı. Dedi ki, gelin dedi, şuradan dedi, işte içelim dedi, hayvanı sulayın dedi. Catıya doğru gideriz dedi. Baklar ki şey, çeşmenin davranında bir tane köpek affedersiniz, hayvan içe içemiyor, içe içemiyor. Uyuzlu bir hayvan kandıravan içerisinde kalmış, yarma yatan da dedi ki, ben dedi gideyim dedi, siz sonra tebis edildi. bir kucağını aldı, üstünü başını güzel, sil silgi süpürdü, hayvanı tehlikeye ondan sonra tedavi etti, içi domosu vesaire koyununu aldı adamı. Ya, ya padişehir koptan yapma etmede, köpeğe hoşmuştum ama dağ dedi, hoşmuştum belli. Ben yarın Rûz-i Cerrah'da mahkemini Rabbim bana, o köpeğe niye etmedin diye hesap sorarsa, ben uçaklayacağım Allah Celle Celal'e. Köpeği kucağına aldı, köpeğe bir at koydu, camdaş diye, camdaş Köpeği kusumadı, aldı neyse yola girdi, askerler geldi, çeşmede iş vermezse de, çok şeyler oldu neyse, sonra cepheye gidelim, vardılar ve Asan Bey askerlerine, oğlum, sen şu siperine geç, peki şu mevziye geç. sen şuraya, sen şuraya, sen efendim, matematik siperi e buraya koyun, şuraya yerleştirilmez saniye, bu şekilde efendim, talimat verirken uzak, uzakta bir askerin yerde cevelendiğini görüyor Yarbay Asan Bey Hemen gidiyor, bakı bir Fransans geri. Savaşta yara almış dedi, yani işte öldü ölecek vesaire. Yavva yasam deyip Fransız'a, Fransız efendim kucak açıyor, kaldırıyor ona ya, ba. Savaşta bile, savaşta bile düşmana, kafana göre istediğin muamele yapamıyorsun. Çünkü senin üzerinde Allah var. Müslü yapamazsın, adamın gözünü kulağını kesip ayamazsın. Öğrünü üzüksün, bırakırsın o kadar. Onlara diyor vay, apa namussuz vay bile bile vesaire. Ya orada bile ne biz? ''Aa, aksa kat, kata'a izin yok.'' Adam böyle kucat yiyor, ayağı kaldı. Önce, ne eğer? Fransız askeri, efendim, Nuna yakıyormuş. Ve ne diyecekler? Yalva Asambe onu kucat ayıp kaldırırken çekti. Ondan sonra yalva Asambe'yi sapladı. Yalva Asambe'yi yıkıldı diyerek anlaşıldı. Tabi askerler gibi komutan, komutanım komutanım komutanım ondan sonra. Yalva Asambe'yi yiydi. Ve ağzına dikkat cümle döküldü. Günlerden şöyle söylüyor. Allah şu ki ben bu Fransa kötülük yapmayacaktım. Ben buna iyilik miyetiyle geldim. Ben buna tedavi için kaldıracaktım. Ama o bana bu hainliği yap dedi. Ve Yarday Hasan Bey dedi ki Dergal bana çabuk dedi. Tabur imamını çağır dedi. Hoca efendi geldi dedi ki hocam dedi. Çabuk bana la avla ve la kuvvete illa billahi. la ilahe illallah telkin et dedi. Çünkü artık yani sevgiye kavuşma zamanı ruhu teslim edecek. Hoca Efendi geldi vesaire Yarbay Hasan Bey çok kamboşanıyor ve artık gidiyor süzülüyor öteden beri ye öteden beri ye öteden beri ye o tatlı şefkat gösterdi köpek var ya hayvan lalala, lalala, lalala, lalala. geldi Yarbay Hasan Bey'in kucağına girdi kafasını bir çekiliyor bilmem kışını duruyor affedersiniz hayatlarına bir şeyler etmiyor Yarbay Hasan Bey anladı anladığı gibi bir şey var acayip bir şey olacak burada dedi bir dedi beni ayağa kaldırın dedi ve yarım ayazan ayağa kaldırınca uzaklara baktı baktı ki baktı ki resulül sallallahu aleyhi ve sellem geliyor la hamde ve la kuvvete illa billah ben de ailesi allahu muhammedin resulullah yarım ayazan çık çakı gibi oldu hiç hastalık paslığı bir şey kalmadı Efendimiz aleyhisselatü vesselam yanına gelince yarım ayazan dedi ki ya resulullah niye zahmet ettin gittin kumarayım aman cihana ya resulallah deşmanımızna kut ağmanur ya resulallah diyelim ya makam şairi. Adam söyledi. Adam ama gitti. Adam ismi belli değil. Tuhar-ı Fahine aman cihane ya Resulallah ya Resulallah diyor. Bana cihane dünyayı derseler ayağın yani ayağının tozuna değişmem ya Resulallah. Değişmem yine her asman ya Resulallah Mu'y <gülüyor> Fahse Kır demedi. Sakırdım dedi. Bana yürü kat yoksamayar. Sınar ya Ya ya senin ne takımı ne senin ne sasının bile bilmesin ya Rasulullah. Ya matbaayı esir sürdükçe inanat eder. Ya Rasulullah. cennet babamız ile Allah Allah'ımızı cennete koyduğu zaman ben buydu ki. Anamınlar bir şirkeciye şey, yiyerek ondan sonra Ama dedi şu tasak meyveden yemedi, yemedi, yemedi. dedi, yeme, dedi. yeme dedi. Çay, bir yakıştırma yapıyor ama ne yakıştırma? Çünkü evet. ki evet. ee, Adem Aleyhisselam bir nevha gördü şeyleri cennette. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Adem Aleyhisselam Mevla dedi ya Rabbi bu la ilahe illallah dedi. Şu Muhammed kimdi ya Resulü ya Dedi ki o senin sürgünden gelecek olan Seyyidun Muselim. Caz-ı Enbiya, El-Münselî, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Tamam anlaşıldı şimdi. Şair diyor ki, Cenab-ı hakk ama Ema. Ayet ne diyor? Ne diyor? Adam aleyhisselam kasten yemeği anlıyor meyveyi. Şimdi Peygamber'e kisme sıfatı vardır. Yani temire muhalefeti yoktur. Ne lazım? Unutturur. Yani On meyveyi yüreğinde bir kararlılık yoktur. mu yiyeyim de yani işte Nefisten, iştahdan örneği oldu Cenab-ı Hakk'ın şair ne yapıyor diyor ki Yedi o meyveyi, niye biliyor musunuz diyor Cennetten çıkayım da He, ee, Muhammed Mustafa'ya ümmet olayım diye Ayanıca makde-i teşrifin Süzdü Fâci'nden Aten Adam Aleyhisselam Baktık kendi sürriyetine mi peygamber gelecek? Değiştiği hazveye bağcıdanım ya Resulallah. Yedi o meyveyi, cennet, cennetleri feda ettin. Dünyayı sana emin ümmet olmak için. Ama ben hala ümmet olmanın manasını anlamış değilim ben. İmam Rabbani Kudzu'nun sırrı duyuruyor ki Resulettin sabahtının bütün sünnetlerini yaptım diyor sünnet ermi yaptın. Zaten o namanın icma ve ihtifadı var. Kendisini sünnet sevinci dünya çapında bunlar toplumda Müslüman tane alimin sünnet sevinci takipçileri denk geliyorlar. O kadar yani azimet sahibi sultan. Maveraünnükt'i <gülüyor> seyyor. Efendim sünnet ermi yaptın. Yalnız bir sünneti yapamadım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan-ı Hüseyin radiyallahu anhma ile birlikte cemaatle namaz kazı istiyor. Ben bu sünneti yapamadım çünkü çünkü benim torunlarım o kadar büyümemişti buyuruyor. Bunun var ya, sıranın var ya öyle ince, dakik noktaları var ki yani konuşmak bilmiyorum yani konuşmakla saygı biz meseleyi haklıkıyoruz gibi görüyoruz ama Bizim bildiğin çok ötesinde, Sultan 3. Mehmet eğer Osmanlı Devleti'nin padişahlarından ne zaman peki Resul-i adı anılsa hemen tahttan ayağa kalkardı. Bir mecliste eğer yirmi e, kere Resul-i Ekrem'in ismi anılsa yirmi içerisinde kalkar bir saygı ve hürmet gösterip ondan sonra oturur idi. Dağlığa saygı olunca insan devamlı sevgiyle birlikte olmak istiyor. He, onunla peki Durumu ve işte Asar'ı götürmek istiyor. Açık bir yer var ya Endonezya'da. Hani tsunami oldu orda, Deniz kalktı, indi. 300 bin kişiyi yuttu. Oraya Egec Buradan Erhat Yardımı gönderdi. Orada bir insanların efendim her türlü İhaşya'da ve ederek kaçırdı. O zamanın döneminde buradan ta Endonezya'da ki. Dediler ki bizim size teşekkürümüz ne olacak? Yani ne yaptım biz size? Dedi ki bir şey istemiyoruz. Bir de bir şey istiyoruz, mübarek günlerde fakir fukaraya dedi, verdiğiniz erzeklerden dedi, işte yemek verin, işte su verin, şunu verin, bunu verin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye dedi, biz size de bir şey istemiyoruz dedi. Bizim rüzgarımız durdu durdu, bizim rüzgar durdu durdu. Topanını hakkı değil, Çanakkale harbinde peki neler yaptı ben eder. İngiliz Kullakları Komutan Hamilton hatırasına diyor ki karanlık liman diye bir yer var Orada İngilizlerin 20 gemisi var, savaş gemisi. Bu gemiler yarın çıkacak İstanbul'u bitirecekler. İstanbul gitti Türkiye gitti. İstanbul gitti ki Türkiye gitti değil mi? Eyvallah bugün içinde ayağın durumdayla. Devletiyede ne oldu biliyor musunuz? Şimdi adam diyor ki yani biz böyle denizin yüzünü ne de tanıyıyoruz diye diyor. Acaba Türkler gelir mi? Bir mayın düşer mi? Gündüzden helikopterle sürekli yukarı parıyoruz diyor. Ama fotoğrafları çekiyoruz. Acaba Türkler gelip bizim gemilere bir şey yapacak diye. O gece, o gece, o gece ne oldu? O gece e, Tophan'ın Akkı Bey, Bizmaş'ın Akkı Bey, 20 mayın düşerdi. 20 gemiye, 20 mayın düşerdi. Allah'a lakin, diyor ki Ahmet Can, mayınları diyor, kıyıya böyle dikti Ya Yap paralel düşerdi paralel döşet diyor. Askerlik tarihinde diyor, mayınları bir zaman o şekilde döşenmez. Ya sahile bir dik bir şekilde yani döşenir. Bu adam diyor, kaydı dışı diyor, mayınları döşedi diyor. Ve sabahleyin diyor ondan sonra gemiler çıkacak İstanbul'a girip, İstanbul'u dondurlayacak fakat cık, gemiler çıkamadı. Eğer hangi gemi dokunduysa ilk etti, yirmi alttan ettiğin o arada denizin Ama ne oldu biliyor musun? Ama ne yapacağı mısın, ne yapacağı mısın, bir gün önce yüz yüzbaşı Hakkı bey komutanı Cevat daya Resul-i Ekrem Sallallahu buyurdu ki Cevat şöyle Hakkı'ya dedi, mayınları kenara dedi, bitti, para dedi. Muhammed Mustafa eğer emirle komutanı vermeseydi, bugün İstanbul'da gitmişi trige Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sana sana vatan bıraktı, sana hemşe bıraktı. Sen bugün efendim araç nezap ülkeyi satıyorsun, bilmemişi bu vesaire. Yani işte mavrimiş, mavrimi vesaire. Bunların dediğin tek bir kaşı bile, tek bir çakır taşı bile eğer yani yabana giderse bunun hesabı çok zor olacak. Bunun hesabı çok zor olacak. Böyle denedir Allah yaşacını hafifini cebeye askırlık gönderiyor peki. Niye? Sana Cenab-ı Hakk'ın pekli hafifiyle vatandağına gel. Sen okumuyorsun sen. Sen okumuyorsun sen? Sen mi okumuyorsun sen? Sen mi davanı felçikliyorsun? Öyleyse aşanak gibi, yulam gibi, gözükle, yavrumun çizmesi, mevzime, Bir zaman gelir ki bir kılıf kılınçı kılınçı çekip çıkaralım. Safirin zulmünü bekleyin, kafirin zulmünü cihandan kaldıran ol. Hunri dolan gözlerin gibi cihan üzerine fena yağdırsa, kız kadar çekilirsen seni değilim. Bu uzakaletle, bu şekâhse budimini bilirsen bizi itikal etti. Neden ne söylüyor? Bir zaman gelir ki, kılıncı kılından çakup çıkaralım. Kılıncını sıyırtın diyor. Güneş gibi kâfirin zulmedin, cihandan kaldırırım. Güneş doğdu, hiçbir karanlık kalmadı. Ha, o misal diyor, o misal diyor, aynen öyle ben zaman kâfirin dünyadan zöldüğünü kaldırırım ben ya. Honr'in zoran, yani kavmi gözlerin gibi cihanın üzerine bela yağdıysa, gelsin kâfirin, yavuzun, hristiyan, anayın, yetmişmişsi yetmiş, gözmesi geldim diyor, kır kadar çekilirsen. Senebze'ye Bu ne o? Muhammed geliyor. Yavuz Sultan Selim'e cennet mekanı durup dükkan olup böyle olmaz. Ama Resul Ekrem savaşını misimliyettir de ben gereği yüzü anlayamadım. Resul Ekrem Cenab-ı Hak Mehmet Bey'in gibi tırrahi kavumu iniyor. Düşmanı takipte diyor iniyor. Eee? Rüeyo'cum. Tespiri ne oluyor Cenab-ı Düşmanı takipte hüsretle iniyor. Yani biz takip edeyim. Bu adam bir adım attı ki, cadım nereye doğru vesaire, davanın sayı çıktığı Cenab-ı Hakk'a geleneği gelâllâhu. Gelene. resul ve sellem'in sünnetlerine bir tanesi de eğer Efendimiz'e istihbarat gelirse, sana inerde Ya Rasulallah bizim anayüzü konuşuldu. Efendim tabi fiili bir hareket yok, ordu hazırlığı yok. Duydu ki mesele değilim, deli kureyze yahudu deri veya deli kaydukayı yahudu deri veya mecranlık müslümanların da tabii i ikramın aleyhine bir şey konuşuyorlar değil mi? Resul-i Resul Ekrem bir, bir, bir fiili yazılır ki o Resul-i Ekrem sağlasıyla gerileş kalıyordu. Vurka teresinin gerileş kalıyordu ve daha konuşulurken fiili yazılır başlamadık dün ehr-i küfrün kafasına iniyordu. Sultan Hamid Cennet mekanda üç tane Müslüman incitildi incitildi buradan ordu çıkardı. Bak din Ha dava, bu ciddiyet olunca misillere intikalın mümkün oluyor. Yoksa bu işi bırak hocaya, ondan sonra biz o iftar, iptar şovuları bilmemelere vesaire. Yok arkadaş, yok arkadaş, yok arkadaş. Ben şimdi ciddiyet tarafındayım ben. bütün hizmet var biliyorsun, Afganistan'da. Bütün ensenlere bir şehit oldu, bir ok aldı. O Yeşil geldi, geldiği zaman, Necmet Binerba'tan gitti, Yeşil şey onu karşıladı. Erbakan iki elini böyle vurduktim hizmet yarın göğsüme dayadım dedi ki göbekten göbekten Allah'ın aslanları sizde dedi. Allah'ın becanları muhterem kullar. Allah'ın affanları göbekten hizmet hizmet dedi ki mecmuzu deme gömleğinizme tutunca affanlar çapıda kanlıdan şey oluyor. Olan çok az. Ne Allah Az kişiyi kabul etmez, ağaç pazarını kabul etmez, sevin etmez, beden ödüksak edersin. Teala bu muvaffak eylesin. bu noktada beden diyor ki, diyor. Ne demek o? Yarabbi bir doğruyu ve ilet peki. Hidayet iki şey olur Aa. Ah. İstidharimdir. Ya, ne o istedir? Ayet, hadis, bilmiyorsun bunları. Koyacaksın diyor adam. Eee, onlardan gittiği ne? hasid Ha, yani, karikat saygı olmakla, İzhan davayı tepkizatma gider, yok da küpeyle gider peki, evi yolunu salıyorsa düğüne gider, gider. gider ki, davaya gelir ki, geldi. Dedi ki, e, bu i̇mam Azam Ebu Hanife'ye, ve onun hadis yani yönüme ne derdin sen hadisler dediği alem midir diyordun sen menen de abliler demedi sen kimsin demedi ma emde dedi Arapçıda gerçi ma, evi eh, sana kullandı canlıya ev eh, canlısı ama adama menende demedi ma emde ulan sen oturmuşsun dedi sen kimsin Ebu Ahmet'i e ağzına vursun diyor Fethullah-i Fetharkhane'yi söylüyor ki ki yani Osmanlı Devleti'nin itibar etmiş oldu. Oltu yükseltme kitabından gülüşler, Fesal'a da tekaniyedir. Bir insan, bir hafıza, bir insan bu talebeye, ana adı saray olsun diye bir ağır bir söz kullansa veya onu olmazsa, bunun düğünü yoktur gibi zıldırtırıyor. Canavriti kılınmaz, bülastik verilmez, kızanırmaz, ve ondan sonra Müslüman kabıştan bana defedilmiş millet! Yeniden iman! Yeniden iman! Yeniden iman! Dervişlik olaylık tarzıları da, Tarık 30'a küt ediyoruz. Münis Emre Kudüs bir onun için dervişlik büyük bir nimet. ama derviş yani derviş devirmiş değildir. Derviş insanların yer, öldüğü yerde, insanları oğulandır. İnsanların bittiği yerde, tekrar insanların inceleden bir sistem. Tekkenel pekime benziyor, Hizmet'teki İplaş'a benziyor. Ne oluyor halk petrol geliyor, halk petrolü o fabrika işliyor, benzin yapıyor, mazot yapıyor, tekke! Rafini Müslüman'ın geldi. Yani buradan bayram cevap bir kalap gibi geliyor, bir tovruk gibi giriyor. Burada işte kutaklarını kesiyorlar, doğruyorlar vesaire, benim kırımlığımı ekliyor vesaire öbür taraftan, tamam eşeğon kere çıkıyor. Lampi çıkıyor, tekke! Bu salgı budur, budur! Bu Allah'ın Allah bu noktada zimdik durmayan üzeri muvaffak eylesin. Ola'yı ahlasimu billah. Fakasim illa asla attım müstakim. Keremlerle sıkı sarılırsa, sarılırsa dediği hidayeti bulu diyoruz. Ha, ki, hidayet iki şey var. Aa, ilmin var mı? Aa, tarikatın var mı? Var. Tamam ama, ilim nasıl olacak? Tarikat nasıl olacak? Orası bir tasarraf, vücuda gidiyor. Eğer bu işi öyle tamamsa, Allah'ın izniyle istikamet tamamdır. Ben kendimi cennette büyük bir alemine sürdüm. Ben cennete girdikten sonra, Ümmet-i Muhammed eğer cehenneme gittiyse, o cennet bana cehennemde diyor. Ümmet-i Muhammed, diyorum yani işte cennete girdiyse, ben cehenneme gittiysem, o cehennem bana cennette diyor o kadar. Allah'ın telafi sanatette dinin, dinin İslam'a asker olmaya etmesi muhfak eylesin. Seve değilsek sevmeye, sevgisi bedelini ödemeye Rabbim benzer muvaffak eylesin. Seve bakın düğünün. Ha? Kusura bırakmayın ben haberim olmadım, uzaktım, hakkınızı vereceğim. El-Hafiha.